Kıyamet Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hayır öyle değil Kıyamet gününe yemin ederim ki öyle değil Kendisini kınayan benliğe de yemin ederim İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Hayır sandığı gibi değil biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz. Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. Kıyamet günü nerede, ne zaman diye sorar. Göz şimşek çaktığında, ay tutulduğunda ve güneşle ay bir araya getirildiğinde der ki insan o gün, ''Kaçılacak yer nerede? Hayır, yok sığınacak yer.'' Varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün. Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da. Gerçek şu ki insan öz üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. Onu hemen okuyasın diye dilini hareket ettirme. Onu toplamak ve okumak bize düşer. O halde biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bizim işimiz olacaktır. Hayır, hayır, siz cecik geleni seversiniz. Ve sonradan geleceği terk edersiniz. Yüzler vardır o gün parıltılı, Rabbine doğru bakan. Ve yüzler vardır o gün asık, buruk. Kendisine bel kıracak bir hesap yöneleceğini sezinler. İş onların sandığı gibi değil. Can, köprücüklere dayandığında... Kim var okuyup üfleyecek denilir. Sezinlemiştir ki odur ayrılık. Dolaşmıştır el ayak, kol bacak. Rabbine doğrudur o gün sevkiyat. Ne tasdik etti, ne yakardı, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. Tamaksine yalanladı, gerisin geri döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Çok uygundur sana bu bela, çok uygun Evet çok uygundur sana bu bela çok uygun. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O dökülen meniden bir sperm değil miydi? Sonra o bir çiğnemet oldu da Allah onu yarattı ardından düzgün bir şekle ulaştırdı. Nihayet ondan iki çifti erkeği ve dişiyi vücuda getirdi. Peki bunu yapan ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?